Değerli izleyenler, umarım güzel bir sohbetimiz olacak. Bugün konuğum Lokman Ayva. Lokman Ayva, biraz önce konuştuk, 12 yıllık bir dostum. Ve ben her zaman onu düşündüğüm zaman kalbim sizcecik olur, yüzümde bir gülümseme oluşur. Ve hayatını sevgiyle dokuyan bir insan. Anadolu bilgeliği içerisinde konuşan, düşünen, süreçleyen bir insan. Ve bugün onunla yaşam üstüne bir sohbetimiz olacak. Ve öyle bir bilgelik içerisinde konuşacağım için şimdiden heyecan duyuyorum. Lokman'cığım hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Ben de iyi pazarlar diliyorum seyircilerimize. İnşallah e, onların da e, zevkle dinleyecekleri bir e, program ortaya çıkarmış oluruz. Ondan hiç şüphem yok. Lokman'cığım, e, insan bir yaşadığı dönemden sonra. Bu deneyimler kalıyor geriye. Ee, düşünüyorsun işte çocukluk dönemi, gençlik dönemi, e, değişik şekillerde. Şimdi senin bir milletvekilliği dönemin oldu. 10 evet. yıla yakın bir süredir milletvekili olarak görev yaptın, evet. hizmet verdin. Şöyle geriye dönüp baktığında e, böyle kendinle ilgili, yaşamla ilgili, insanlarla ilgili genel olarak nelerin böyle deneyimlerin farkına vardın? Ee, yani o kadar enteresan bir süreç ki bu. Yani içimde şöyle dua ediyorum şahsen. Bu süreci 74 milyon vatandaşımızın hepsi keşke diyorum. <gülüyor> Ciddi. Evet. Yani inanılmaz bir tecrübe, inanılmaz paradokslar, çelişkiler, gurur duyacak atmosferler, her şeyin içinde olduğu bir şey. Ve Mesela ben e, milletvekili olmadan da bunun anlaşılabileceğine inanmıyorum. Yani bunu acaba dedim kitap haline getirsek insanlara fayda... Muhtemelen bir tadımlık olabilir ama bu iş yaşanmayınca çok zor anlaşılacak. Yani kitap yazarken de ister istemez biraz eğeceğiz bükeceğiz hani iyi görünsün falan diye. O da tam değil yani. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> o bakımdan çok ilginç. Mesela geçenlerde düşünüyordum. Ee, hatta bir arkadaşıma mailde yazarken aklıma geldi. Milletvekilliğinin çok eden bir durum var. Ee, Milletvekilinin kendinin bilmediği sadece Allah'ın bildiği bazı durumları vardır. <gülüyor> Kendini evet. de bilmedi. Yani mesela evet. gelen vatandaşın sizinle konuşurken gerçek niyetini bilemezsiniz. Evet. Size öyle konu fark eder ki öyle bir farklı şekilde sunulmuştur ki mesela bir hemen örnek vereyim. Ya vatandaş geliyor ya şöyle bir vatandaşımızın sorunu var. Tayin işte şöyle sor gayet mantıklı bir problem. Ondan sonra yardımcı oluyorsunuz. Yani aslında sistemin tıkandığı yerlere evet. e, müdahale etmiş oluyorsunuz. Orada yardımcı olmak hani bir torpil falan anlamında değil. Evet. Zaten hakkı adamın. Evet. Fakat meğer bize onu söyleyen adam ondan para almış. Ha. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi bunun ben Ay. nereden bileyim yani? Evet. Ay. Şimdi zannediyor ki övveren işte, herhalde benim de o işi ortaklı şey falan. Evet. Yani milletvekilinin de evet. bilmediği sadece Allah'ın bildiği bazı durumlar var yani. Evet. Sonra sadece eşinin ve kendinin bildiği bazı durumlar vardır. Sadece personelin ve kendinin bildiği durumlar vardır. Sadece kendisinin bildiği bazı durumlar vardır. Evet. Yani o bakımdan böyle herkesle de paylaşılamayan ee, oturup en yakınınızla bile paylaşamadığınız anlar, durumlar oluyor. Evet. Bütün bunlar e, yaşanmayınca çok kolay e, olmuyor. Tabii başlangıçta e, milletvekili olma imajıyla ben tabii şimdi bu döneme e, aday olan arkadaşlarımıza gerçekten böyle içimden gelerek hem dua ediyorum hem teşekkür ediyorum, hem başarılı olsunlar diye dua ediyorum. Çünkü bu süreçte o kadar zorlanacaklar ki bu işin maddi boyutundan tutun, selamlaşmaya kadar insanların değişik fikirleri, eleştirileri falan o süreçleri aşıyorlar. Kimi siyasetçi oldu diye üçkağıtçı görecek, kimi işte siyasetçi oldu diye e, zengin olmaya başlayacağını görecek falan böyle bir enteresan e, modda evet. arkadaşlarımıza. Evet. Ee, muameleler olacak. tabii bu evet. e, ilginç bir süreç. Evet. Dolu dolu demek ki birçok yönden boyutları deneme çok. imkanı oluyor. Çok. Lokman'cığım ne zaman seninle konuşsam hep böyle bunu aramızda da paylaşırız. Ee, etkilendiğim bir şey var. Bu e, milyon dolar gülümsene dediğim <gülüyor> hadise var. Şimdi benim gördüğüm şu. Senin İç çocuğunla çok güçlü bir merhaban var. Evet. İç çocuğunu evet. öksüz bırakmıyorsun abi. Hamdolsun. <gülüyor> çok şükür. Evet, hamdolsun. Ne kadar <gülüyor> güzel bir söz. Bu iç çocuğunla ilişkini bilinçli olarak takip ediyor musun? Evet. Ee, şöyle hocam, e, sizin e, mış gibi e, yaşamlar kavramı var. Evet. Bu çok güzel bir kavram. Türkiye'nin hem çok acil bir ihtiyacı, yani çok önemli ve acil bir ihtiyacı olan kavramdı. Evet. Sağ olun siz onları gündeme getirip insanların e, hayatını bir de böyle ayna tutma şansı olmuş oldu. Ben de bunu geçen de düşünürken şu kavram aklıma geldi. Baktım benim hayatım hiç playback olmamış. O gibi olmuş. Bak bak bak. <gülüyor> çok önemli bir şey bu ya. Evet. evet. Yani iyi bir kavram. Hayatı playback oynamak. Evet. Hayatı playback yaşamak. Evet. Yani Dış gibinin tabi bu biraz da e, egzantrik olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım, pazarlama yeniden. <gülüyor> evet, çok abi ben de diyorum <gülüyor> burada. <gülüyor> çok güzel, evet. <gülüyor> Dolayısıyla, e, şimdi bakıyorum. Burada, ben eğer bir yerde yalan söylemişsem, yani o içimdeki çocuk beni mahvediyor. Gece gündüz, gece ikide uyanıyorum. Ah evet. Ondan sonra bir yerde bir yanlış yapmışım, el ele birini kırmışsam filan. Dayanamıyorum yani. Ya. O yüzden e, o vicdanim vicdani durum e, sürekli rahatsız ediyor. Bir ara şey dedik otuz çıkmıştı. E, işte efendim çocuk yuvalarındaki çocuklar betonda yatıyor özürlü çocuklar filan. Evet. İnanın günlerce hep böyle uyanıyorum böyle uykularıda bir geliyor tablo. Bir bakıyorum benim çocuklar çok rahat güzel yataklarda yatıyorlar ama o çocuklar şimdi ya beton üstünde yatıyorsa ya o kadar vicdan azabı verici bir şey ki ya kimsesi yok o çocuklar Allah'tan başka kimsesi olmamış olacak onu betonda yatıran adamma güvenemeyeceğinize göre Allah'tan yanlış falan diye sonradan tespitler yapıldı Sayın Bakan da düzeltti falan evet. o anlamda yani böyle şeyler çok fazla oluyor evet. ha bunlar olunca da e, siz rahat olamıyorsunuz ben bunları da şahsen paylaşmaktan da çekinmiyorum. E, niye? Benim iç dünyamdaki eğer kötü bir şeyse iç dünyamı düzelteyim kardeşim. Yani niye şey yapayım böyle e, ben mesela sizin hakkınızda kötü bir şey düşünüyorsam ya kendimi değiştireyim ya da siz değişin. ikimizden birisi başka türlü Yani o bakımdan e, ben e, hele hele 21. yüzyıl itibariyle insanların en önemli sihirli kelimenin hocam tılsımlı kelimenin samimiyet olduğunu. Yani olduğu gibi görünmek olduğunun farkında olduğumu düşünüyorum. Ya, ya da böyle bir gözlemim oldu. Ee, evet. Yapmacık şeyler e, çok tutmuyor artık. Evet. Yani insanlar hoşlanmıyor. Bunun mesela bazı programlar olsun, bazı müzik es eserler var. O kadar güzel yapıyorlar ki e, bazı filmler çekiliyor. Hiç sıfır hata. Ama hatalı programla inanın çok evet. zevk veriyor. Evet, aynen öyle. <gülüyor> ya Lokman'cığım ben şu anda... <gülüyor> Şunun farkındayım. Tüm gönlümle e, sana teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten Allah'tan başka kimsesi olmayan o özürlü çocuklarımıza sahip çıkmanın vicdanını taşıdın. Elinden geldiği kadar uğraştın. Uğraştın. Uğraştın. Çok önemli mesafeler kaydedilmesine de yardımcı oldun. Tabi bu tek başına olacak bir şey değil. Ekip anlayın. Fakat bu İçindeki çocuğa, vicdanına, bu çabaya, izleyenlerimizin göz önünde, tüm Türkiye'nin gözü önünde herkes adına teşekkür etmek Estağfurullah. istiyorum. Estağfurullah. Lokman'cığım, şimdi Türkiye Beyaz Derneği'nin başındasın. Evet. Ve bu derneğin başında olarak projeler yapıyorsunuz, projelerin peşinde evet. koşturuyorsun. Evet. Şu an içinde bulunduğunuz bir proje var mı? Nedir? Evet. Kısaca, güzel şimdi vermişim. hocam şöyle... <gülüyor> Valla bu soruyu sorduğunuz için de ben de bütün Türkiye'nin huzurunda teşekkür ediyorum size. Ha. Şimdi e, ben 11 yaşında e, görme kabiliyetimi kaybettim. 16 yaşına kadar evde durdum. Şimdi biz, bu arada okumak istiyorum. Yani yapacağım bir şey yok ki benim o arada. Yani evlenmeye kalksanız kör adama kim kız verir diye düşünüyorum. Yani. Çalışmaya kalksanız ne yapayım ben yani. Çevremde de hiç böyle... Özürlü falan bilmiyorum görmemişim. Evet. Onlardan da bir hayat tecrübesi falan transferimizde yok. Evet. Ne yapacağım? Ondan sonra ailede zaten zengin değiliz. Ondan sonra okuyamıyorum da ne yapacağım? Okula gitmek istiyorum. Babam dedi ki oğlum gidip de ne yapacaksın dedi. Nasıl okuyacaksın? Kitabın, defterin nasıl olacak? Tahtayı nasıl göreceksin falan. Biz zannediyoruz ki hani sadece görenlerin olduğu tarzı bir okul olur falan. Neyse o ara radyodan da körlerin okuyabileceğini öğrendi. Sonra araştırıyoruz bakın öyle enteresan işler başımıza geldi ki o zamanki e, 011'di yanlış hatırlamıyorsam e, şey e, telefon e, sorma numarası arıyorum onlar diyor ki bizde böyle bir kayıt yok Konya'dayız o ara bizde özürler okulu körler okulu gibi bir kayıt yok körler derneği kaydı yok falan ondan sonra e, o zaman oraya kayıt vermemişlerdir diyoruz ya da resmi adı başkadır sonra emniyete gidiyoruz dernekler eskiden emniyete valiydi. Valiliğe gidiyoruz. Nerelere gittik biliyor musun? Bir keresinde PTT posta dağıtıcıların beklediği bir salon varmış böyle 300-500 kişi oturuyorlar. Mektupları dağıttıktan sonra veya dağıtmadan önce orada buluşuyorlar. He. Oraya ben bir sandalye gibi bir şeyin üstüne hafif yüksek şeyin üzerine çıkıp dedim ki ya hiç rastladınız mı körler okulu veya körler derneği gibi bir yer var mı? Hiç kimse yok dedi Rastlamadık. Evet. Meğer Konya'da da yokmuş zaten. Evet. <gülüyor> Ondan şey aramışız. Evet. Sonra ben radyo bir mektup yazdım. Öylelikle okula başladım. Bütün bunları niye anlattım? Şunun için anlattım. Çok büyük bir kampanyamız var şu anda. Evet. Cumhurbaşkanımızın eşi Hayırlısı Gülhanım Efendi'nin himayesinde devam eden bir kampanya. Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Türkiye Beyazay Derneği ortaklaşa götürüyorlar. Şimdi bu Eğitim Herengel aşar kampanyasının bu seneki misyonu da birlikte okumamıza engel yok. Şimdi bunu bu çok önemli bir kampanya. Çok. Neden? Bir kere bir eğitime insanları taşıyorsunuz. Sonra da özürlü ve özürsüz bir arada tutuyorsunuz. Yani hayatın artık bir arada olmasının hiçbir mahsuru yok. Yani ya şöyle düşünün. Şimdi farklı insanlarız. Herkes farklı. Hepimizin çeşit çeşit farkları var. Kimi duyguları bakımından farklıdır. Kimi bedensel farklıdır. Kimi bilmem rengi farklıdır. Aklınıza ne gelirse artık. Evet. Her türlü bakımdan farklıyızdır. Şimdi biz bu farkı bedensel olarak düşününce birbirimize bu farklar nedeniyle ne yapıyoruz? Dışlamaya kalkıyoruz. Sen dur sen körler okunda oku, sen işte şu okulda oku. Halbuki beraber de okuyabiliyoruz. Bunun yöntemi falan var. Yani evet. uzaydan getirip tane hani böyle masal okumuyoruz. Evet. O bakımdan e, bunu... Ve evet, tarafın tarafında kazanabileceği insan olmayı öğrenebileceği müthiş bir potansiyel aynen, yaratmış oluyorsunuz. Aynen. Ağzınıza sağlık. Dolayısıyla bir müthiş bir fırsatı hepimiz evet. hayatın güzelliğine evet. anlamına dönüştürelim. Evet. Yani el ele verelim. Birbirimizi destekleyelim. Birbirimizin e, ufkunu, vizyonunu açalım. Evet. O bakımdan e, bu kampanya devam ediyor. Şu anda e, bir yıl boyunca birlikte okumamıza engel yok. Nosyonuyla e, misyonuyla devam edeceğiz. Evet. Bu anlamda Mesela 12-13-14 Mayıs'ta İstanbul Sultanbeyli'de yoğunlaşılacak. Evet. 26-27-28 Mayıs'ta e, Ankara'da sonra Haziran e, başında Kayseri'deyiz. Evet. Böylelikle e, bütün Türkiye'ye inşallah evet. e, vaktimiz olur bilmiyorum ama dolaşmayı arzu ediyoruz. Çok güzel ve değerli izleyenler bu toplantılarda ben de olacağım. Evet, Şimdi e, konuştuğumuz kişi <gülüyor> Lokman Ayva. Benim programı daha önce davet etmiş olduğum bir kişi. Daha önceki programlarımızdan bir tanesini son çıkarmış olduğumuz bir kitapta aldık. İnsan insana sohbetler kitabında. Ve Lokman Ayva'nın burada yakışıklı, <gülüyor> böyle iç dünyasının zenginliğine bakarken o gülümseyen tavrı içerisinde aldık. Biliyorsunuz belki Lokman Ayva, Konya... Doğanhisar ilçesinin Başköy'de Dünya, Başköy dünyaya geldi ve 11 yaşında geçirdiği bir menajitten dolayı gözleri görmeyi kaybetti ve onun mücadelesi içerisinde bir yaşam yolculuğuna başladı. Ama bugün başka türlü bir görmeyle, felsefeyle hizmet etmeye devam ediyor. Kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz.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 Sorkmancığım, milletvekili olarak sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde gezdin, birçok evet. toplumun içerisinde konuşmalar yaptığın, konferanslara katıldın, evet. dernek faaliyetlerinde bulundun. Şimdi şöyle düşünüyorum, bir toplum düşünelim, buna A toplumu diyebiliriz. Evet. Bu toplum sadece kendine özgü bir bakış tarzı içerisinde olabilir. Başka bir topluma gittiğinde, B toplumu, Diğer toplumlarla paylaşabileceği, evrensel diyebileceğimiz bakış tarzları ve değerler içerisinde olabilir. İşte B türü bir topluma gittiğinde, o kadar yabancılık hissetmezsin. Çünkü senin insan olma yönünle ilgili böyle bir merhaba vardır orada. Evet. Bir toplumdan öbür topluma gittiğin zaman bu dediğimi yaşadın mı? Yani bazı yerlerde böyle biraz daha, hop biz uyumuyoruz galiba, bazı yerlerde böyle rahatlıkla uyabildiğin durumlar evet. yaşadın mı? Çok hocam yani. Ee, o kadar çok farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz ki mesela <gülüyor> en çok yiyecek meselesinde çıkıyor. He. Yok şu eti, yok bu eti falan diye. Ee, şimdi acaba şöyle mi oldu, böyle mi oldu, domuz etidir vesairedir. Evet. Ee, bunlar tabii ilk başta insanı e, değiştiriyor. Sonra otellerin şekli, şemali falan. Ee, bizdeki e, şu vardı, ben mesela çok şaşırdım hususlardan birisi. Evet. Hani laf vardır ya eski erabet olsa bit pazarına nur yağar diye şimdi <gülüyor> yani Türkiye'de biz her şeyi alçamız demişim sen seni ya ama burada diyor ama o kadar güzel ki ya evet şimdi eski erabet olsa bit pazarına nur yar da ona kalsanız Paris'in her yeri bit pazar <gülüyor> Londra öyle her yeri eski yani eskinin korunması filan anlamında ee, bir otel'e gittik. E, Londra'da e, bir rezervasyon hatası olmuş. Bir eski köşkü, otel yapmışlar. Eski püskü bir yer ama insanı çeken bir şeyliği var yani. Bir orijinallik yani, hmm. otantisti falan diyorlar ya. Evet. Böyle bir e, kendine mahsus, hani nefşasına münhasır bir durumu var. Evet. Şimdi oradan dediler ki şey yapın e, hemen yakında çok güzel bir otel var oraya gidin. Gittik orası da hani modern diyebileceğimiz evet. bizim Türk usulü yeni evet. otellerden böyle gayet evet. her şey filan. Tamam o da güzel ama insan benim aklım hala öbür eski otelde kaldı. <gülüyor> <değil> yani <gülüyor> evet. eski olup e, değerlendirilirse çok kıymetli olabileceğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Evet. O yüzden e, yani böyle eskiyeni atalım efendim şöyle atalım. Ha tabii evi çöpe de yapmamak lazım. <gülüyor> Evet çok iyi anlıyorum. Evet. O anlamda e, bunun tabii kendi içerisinde şey var yani hayatın sürekliliği bir şey vardır ya psikolojide filan da tam vardır ya demeyeyim de hocam şimdi siz varken. <gülüyor> e, ilişkilerin tarihselliği filan diye. <gülüyor> e, dolayısıyla bizim mekanla oluşturduğumuz o tarihselliğin de e, insan hayatı için çok önemli olduğunu anlıyorum. Herhalde o yüzden tutuyorlar. Bu tabi başka özgüvenler vesairelerde verebiliyor insana, başka değerlerde katabiliyor diye tahmin ediyorum. Kesinlikle köklerle ilişkini kesmiyorsun Hah. ve bu şekilde devam eden bir bilinç içerisinde oluyorsun. Suriye'de çok ilginç şeyler yaşadım hocam. Onlar da bizim geçtiğimiz süreçlerden geçmeye başlamış. Keşke dedim yani akıllarını başlarına alsalar da bizim yaptığımız yanlışları yapmasalar filan. Evet. Bu ülkelerin böyle bir hayatları var. Ee, herkes birbirinin yaptığı yanlışı adeta yapmak zorundaymış gibi bir tutum içerisindeler. Ee, Şam'a gittim mesela inanılmaz hoşlandım. Halep harika bir yer. Sanki böyle bir masal şehrine gitmiş gibi hissediyorsunuz. He. Yani böyle 3000 bin yıl önceki bir kahvede oturmak mesela. Evet. İlginç bir şey. Oo, tabii Şimdi yani. ben görmediğim için tabii şeyleri anlamıyorum yani görüntülerde falan ama bir enteresan bir gizem var insana o hissi veren. Hissediyorsun değil mi? Hissediliyorum. Evet. önemli ya. Yani orada bilmiyorum neden hissettiğimi de adını da koyamadım çok düşünüyorum. Ben bu tarihselliği nasıl hissediyorum? Ben bu masalımsı bu gizemli ha. şeyi nasıl hissediyorum bilmiyorum ama böyle bir hissiyat var. O Halep'teki şey sanki kendimi Anadolu'da bir şehirde hissettim yani. Kendim, benim bu Halep benim şehrim. Benim evet. Halep'im diye bakıyorum. Şam benim Şam'ım falan. Evet. Bir de, bu nereden yediğini bilmiyorum yani. Evet. Abi bunu söyleyelim. <gülüyor> Dikkat etsinler. <gülüyor> <gülüyor> Lokman'ın alemi burası. Dikkat edin. <gülüyor> kolay kolay <gülüyor> <dönüştürmüyor> <gülüyor> <Mayıs>. <gülüyor> e, merak ettiğim konulardan evet. bir tanesi de. E, hayal kırıklığı yaşadığın durumlar oluyor mu? Çok. Ve bu hayal kırıklığı yaşadığın durumlarda nasıl baş ediyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. <gülüyor> Şimdi... E, Hocam bende bir tabiri caizse bozulma mı deformasyon mu oldu ne oldu? Estağfurullah diye. <gülüyor> Şimdi ben de şöyle bir şey oldu. Ee, şöyle bir örnekten e, gideyim. İstanbulların iyi bileceği ama tahmin ediyorum e, Türkiye'de genelde de bilinen iki semtten örnek vereyim. Şimdi Eminönü'nden Beşiktaş'a gideceğiz diyelim. Evet. Eminönü'nden bindim otobüse. İki kişi düşünün birisi bu semtleri çok iyi biliyor. Birisi de hiç bilmiyor, ilk defa binmiş otobüste, evet. ilk defa binen insan zırt pırt her durakta uyanıktır, tedirgindir, sürekli şoföre sorar geldik mi geldik mi diyelim ki Beşiktaş'ta inecek. Ondan sonra geldik mi geldik mi falan ee, öteki o yolları bilen adam da rahat rahat oturur hatta uyur bile yani. Aynen doğru çok güzel bir örnek. Evet. Ha, şimdi ben hayatta yaşadığım şeyler başlangıçta o tedirgin adam gibiydim. Şimdi e, Karaköy'e geliyorsunuz acaba burası Beşiktaş mı? Çünkü kaçırdım mı geri nasıl döneceğimi bilmiyorum. Yani, mi? Ondan sonra Tophane'ye geliyorum aa burası mı Beşiktaş şoför de bıkmış ona da sormaya korkuyorsunuz falan. Böyle bir ilişkiler e, gizli şeyinde evet. e, karmaşıklığında falan e, inceğiniz durağı tespit etmeye çalışıyoruz. Falan. Şimdi öteki rahat adam da ne yapıyor yatıyor oturuyor. Ondan sonra başlıyor uyumaya falan Geldiği zaman da zaten onun iç saati falan da biyonik saati ona haber veriyor. İniyor şeye Beşiktaş'ta rahat rahat. Hiç kimseyle ne tedirginlik yaşanır. Evet. Şimdi ben hayat yolu içerisinde bu adamın durumundayım. Evet. O kadar çok hayal kırıklığı, acılar vesairler yaşadım ki. Evet. Sonra şunu anladım. Bu acıların hepsi hikayeymiş mi Acı dediğimiz şeyler bizlerin uydurduğu şeyler. Yani çoğunlukla. Ya Dohmancığım çok önemli bir şey söylüyorsun. Evet. Şimdi... Mesela hocam e, ne yapıyoruz? Bir şey arzu ediyoruz. Bir elbise almak istiyoruz. Neden onu almak istiyoruz? Hoşumuza gidiyor. Neden hoşumuza gidiyor? Birlerin tavsiye ettiğidir. Bilmem bir şeyleri vardır. Onunla bir yerlere gideceğizdir. Orada hava atacağızdır falan. Yani o elbisemiz yoksa da biziz yani ne olacak? Atmayı verelim. Yani bir Sonra onu alamadım diye üzülüyorum. Bakın ne oluyor sonra? Sonra işte alamayınca üzülüyorum. Arkasından onu almamama sağlayan şartlara kızıyorum. Kader utansın diyorum. Batsın bu dünya diyorum falan. Evet, evet. Eşimle kızıyorum. Sen biraz tasarruf etseydin o elbiseyi alırdım. Öbürüne diyorum bir şey. Yani bu elbise tabii benim umursadığım bir şey değil ama böyle bir şeyden e, genellikle olabilir diye örnek vermek istedim. Dolayısıyla e, bunların olmasa ne olur acaba? Ne yani? Bu Allah'ın emri değil ki yani. İlla evet. elbiseyi o olacak diye bir şey yok. Daha ucuzlarda şartlanabilir. Mesela ekonomik anlamda çok kötüye giden arkadaşlar olabiliyor. İflas içerisinde olan insanlar olabiliyor. Bunların çoğunluğu hocam. Evet. Çevrenin bakış açılarından, çevrenin etkileri yüzünden e, şey yapıyorlar. Evet. E, i̇flas etmek istemiyor. Acaba el adama ne der? Ya ne derse desin sizin hayatınızdan, sizin duygularınızdan daha ne kıymetli olabilir yani? Evet. Yani çok böyle şeyler yaşadığım için şimdi evet. anlıyorum ki ben bunların hepsi hikayeymiş, önemli olan iç huzurunuz. Dokmancığım bu ne zaman farkına vardı, ne zaman başladı bu süreç? Bu süreç e, hocam şöyle... Çünkü bütün e, ömür bunun farkında olmadan yaşayanlar çok var. Çok var eee gerçek cinayetler, Hah. intiharlar, düğün bundan arkadaş hanımları, boşanmalar, Oo. yani sorunlar, sorunlar, sorunlar yumağı içerisinde aile, toplum devam ediyor. Bunun ne zaman farkına vardı? Şimdi eee şöyle bir durum oldu. Ben 11 yaşında görme kaybettim. Şimdi insanlar baktım bana şaşırıyorlar. Ya üzülüyorlar falan. Ben niye üzüldüklerini 11 yaşındayım da tabii o körlüğe üzülmek gerektiğini de daha öğrenmiş değilim. <gülüyor> <gülüyor> Mer kör olunca üzülmek gerekiyormuş. <gülüyor> Müthişmiş, evet. Ondan sonra orada tabii yaşadım bu e, hayatı e, hem hayatın içindesiniz hem de hayatın dışındasınız hocam. Çünkü hayatın içindesiniz mecburen yaşıyorsunuz, çevrenizde insanlar var. Hayatın dışındasınız çünkü size müdahale ettirmiyorlar. Siz okula giden öğrencileri görüyorsunuz ama okula gidemiyorsunuz. Evet, hem Siz, hayatın içindesin hem, hem de, de dışındasın. Evet. Yani, daha güzel tarif edemezsin. Evet. Dolayısıyla, doğru. E, mesela sohbetler oluyor. Ha? Fakat siz sohbete karışmaya kalkacak kimse sizi dinlemiyor. Evet. Ya siz yoksun sadece. Yani aynen, yok muamelesi. Aynen yok muamelesi yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla da bunları yaşaya yaşa fark ettim. Ben çok ilginç bir hayatım oldu. Muhtemelen herkesinki de benimkinden daha fazla ilginçtir. Iıı <gülüyor> Bir keresinde Fransa'ya gittik. 85 yılında. Hı. Çok önemli bir şey. Biz fakir bir aileyiz. Hı. Dolayısıyla bana harçlık verdiler. Milli Eğitim Bakanlığından, Çalışma Bakanlığından. Temsilci olarak gidiyoruz ya. Gençlik temsilci. Avrupa Konseyi toplantılarına. 19 yaşındayım. Evet. Ondan sonra baktım. Şey, yurt dışında da teyiptir, şudur budur, ucuz olur diyoruz. Ben liseye gideceğim. Evet. Ee, Teyibim yok yani. o kitabı Kitap okuturacağım Sonra onu dinleyeceğim. Kaset falan dinleyeceğim. Teyibim yok. Gelirken dedim. Bir teyip alayım. Ha. Ondan sonra ucuz da olur güzel kaliteli de olur falan neyse ben o verilen harçlıkları harcamamak için tabi çok çeşitli şeyler yaptım mesela iki gün hiç yemek yemedim, su içtim falan yani düşünebiliyor musunuz Zıtlık ha. şurada ha. ben Fransa'ya o zaman gittim Avrupa konseyinde. masanın bir ucunda biz vardık böyle büyük bir masa bir tarafında Fransa'nın başbakanı vardı evet. ee, anlatabildim mi o evet. masalara da oturabiliyorsunuz iki gün aç da kalabiliyorsunuz Evet. Ama şunu fark ediyorsunuz ki asla değişen bir şey yok. Yok. Bu ikisi de hikaye. Evet. O yüzden acılar, şunlar, bunlar göreceli kavramlar. Evet. Bunlara takılıp da böyle mutsuz olacaksınız, huzursuz olacaksınız. Efendim ya ben el adama nedir? Evet. Böyle mi olur? Böyle mi olur? Evet. Şimdi ben milletvekili olmuyorum ya. Şimdi yok. insanlar bana şey ha. diye bakıyor. <gülüyor> Ya niye? Ha şimdi olmadı işte artık. Ve senden beklenen kızmam değil mi? Şöyle Kız ocağımda ya. efendim şöyle de yapacağım, evet. efendim böyle yapacağım. Ya ben bilakis tam tersini Allah razı olsun <gülüyor> Çünkü evet. uykusuz gecelerimin ne olduğunu ben biliyorum. Evet. <gülüyor> Ondan sonra e, o yolculuklar, stresler vesairler. E, böyle bir şartlanma var. Milletvekili olması gereken bir iş yani. Herkesin ulaşması gereken bir şey. Ee, bir televizyonda sokak röportajında soruyorlar. Bir e, orta yaşlı beyefendi. E, sizin yaşlarınızda. <gülüyor> <gülüyor> Sağ, rahat <abi>, bırakacağım bunu. <gülüyor> diyor ki spiker soruyor eee milletvekili olmak ister misiniz diyor falan. Hı -hı. Muhakkak tabii diyor yani. Herkes ister diyor. Hı -hı. Şimdi bu çok büyük bir genelleme yani muhakkak yani bu Allah'ın emri değil ki yani, yani ben şey yapıyorum ve ya illa bu hani susuzluk gibi bir şey değil ki niye muhakkak olsun ki yani niye herkes istesin ki yani böyle bir şey. O lan evet. <gülüyor> bu şartlanmalar bütün bunların farkında olmak lazım. Ha üzülecek yerler vardır, sevinilecek yerler vardır ama bunların çok fazla olduğunu <gülüyor> düşünmüyorum. Evet. Mutlu olmak için çok bahanemiz var, çok gerekçemiz var. Değil mi? Aynen öyle üzülmek için pek fazla yok ya. Yani. Evet. Dokmancığım ben e, zaten biliyordum senin hı hı. E, iki dönemden sonra milletvekili olmak istemeyeceğini evet. ve bu deneyimlerini de kullanmaya devam edeceğini biliyordum. Evet. O bakımdan e, yine Beyazay'da ve diğer evet. birikimlerini e, gerekli kurullarda, gerekli yerlerde, arkadaşlarımla, ekiple çalışmaya devam ederek kullanacağını evet. biliyordum. Evet. Ondan dolayı e, benim için çok rahattı ve evet. e, böyle bir hizmete devam edeceğini de biliyorum aslında. Evet. Evet. çok zamanında bir durum oldu hocam şöyle evet. e, benim şu andaki yaşa yaşantım ya da e, yaşım filan e, bu tür e, yeni süreçleri daha e, güçlü bir şekilde devam ettirme fırsatı veriyor. Evet. Yani bundan bir 5-10 sene sonra artık o hatıralarla yaşamaya başlayabilirdim. Yeni bir şeylere başlama şansınız olmayabilirdi. Ama şu anda bu birikimlerimizle çok yeni şeyler yapma şansımız var. Bunları da e, inşallah önümüzdeki yıllarda ...bütün toplum olarak paylaşacağız. Hatta muhtemelen dünyaya da böyle bir katkımız olacak yani. Evet, bu da önemli bir boyut. değer izleyenler, konuğum Lokman Ayva. Lokman Ayva, Anadolu insanının bir örneği, temsilcisi. Gerçekten aydınlandığı zaman gönüllü bayalanmış bir Anadolu insanının neler yapabileceği, nasıl yapabileceği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 ...final dergilerinin sunduğu Doğan ile İnsan Insana programı devam ediyor. Evet, değerli izleyenler, İnsan İnsana programında konuğum Lokman Ayva. Lokman'cığım, şimdi benim e, geliştirdiğim bir kavram var. Gözlemleyen bilinç kavramı. Evet, çok önemli bir kavram. Şimdi e, bu kavramın tersi kültür robotu olma. O kültür robotu diğerlerinin aynısının tıpkısı olmuş olma ve bunun farkında olmama. Kendisiymiş gibi düşünüyor ama aslında diğerlerine hiçbir farkı yok. Şimdi bana öyle geliyor ki şu biraz önce anlatmış olduğun süreçte senin kültür robotu olmadan gözlemleyen bilince doğru bir yolculuğun oldu. Şimdi bu her Özürlü de olmayabilir. Yani Tabii. bir toplum kendi özürlüleri için de bir kültür robotu şablonu yaratmış olabilir. Evet. Ee, o bakımdan tahmin ediyorum bu Türkiye Beyaz Ay Derneği içerisindeki süreçte bizim e, bu şablonlar kültür robotları değil gözlemleyen bilince ulaşma. Hiç özgürlüğüne kavuşma konusunda böyle bir çabamız olacak evet. esas itibariyle. Aynen. aynen. Bu, dediklerim sana anlamlı geliyor mu? Evet. Şöyle hocam, bir karikatür anlattılar bana, bir televizyon varmış karikatürde. Televizyonun elinde kumanda var, çocuğu istediği gibi yönlendiriyor. Anladın mı? Yani. Evet. Biz zannediyoruz ki televizyonu biz yönlendiriyoruz falan. Halbuki mevcut şeyler arasında, kanallar arasından seçebilirsiniz yani. Şimdi e, onun gibi e, kültürün de böyle bir özelliği var. Kültür bizi öyle bir yönlendiriyor ki e, kimle evleneceğimize karar veriyor, efendim çocuğumuzu nasıl seveceğimize karar veriyor. E, biz de onu ne dersek kültür, Hazreti Kültür'ün ona göre yapıyoruz ya yani. Ve farkında değiliz, kendimiz yapmış gibi, gibi. Yani evet. zannediyoruz ki kendimiz yapıyormuş. Evet. Evet. <gülüyor> Şimdi zaten seçenekler belli olduğu için yani üniversite sınavı beş şıklıdır. Yani altıncı şıkkı yazamazsınız oraya. Evet. O bakımdan e, kültürün bize verdiği şık beş. Ben diyorum ki bu şıkkı dışına çıkalım. Yani. Evet. E, dolayısıyla özürlü arkadaşlarımızla ilgili olsun, özürlü yakınlarıyla ilgili olsun ben en çok üzüldüm nedir biliyor musunuz hocam? Evet. En çok üzüldüğüm nokta şu. Bir anneyi düşünün. <gülüyor> Annenin çocuğu doğuyor kucağına alıyor, seviyor falan. Hayalleri var annenin. Fakat annenin çocuğunun özürlü olduğunu öğreniyor, öğrenmez. Anne çocuğu özürlü diyor, bunu öğreniyor. Bir anda annesiyle çocuğun arasına o kültürün verdiği bir gözlük giriyor. Yani ondan sonra şöyle anlıyor. Anne diyor ki ya benim yavrum bundan sonra çok kötü bir kadere sahip, sürünecek, Dışarıda kalacak, insanlar onunla alay edecek, iş bulamayacak, okuyamayacak, insanlar evlenmeyecek, işte ev kızsa, evet. erkeklerlerin kızsa. Böyle bir o yavrusu, kucağındaki yavrusu bir anda değişiyor, değişik bir adeta mahluk oluyor. Evet. Ya bunu niye yapıyoruz, aramızda bu gözlüğü niye sokuyoruz? Ya şu annenin sıcaklığıyla, o kalbinin içindeki o duyguyla, o çocuğun duygusunun arasına bunu sokmasak olmayacak mı? Evet. Bunu sokuyor ve bununla başlıyor çocuğuna davranmaya. Evet. Ondan sonra ne yapıyor? Okul araştırmıyor çocuğu. Artık ona göre şey eğitim göremeyecek birisi. Evet. Ondan sonra ne olmuş biliyor musunuz? Bizim bir arkadaş çift koltuk değneği kullanır. Anne demiş ben hani evlenme çağı gelmiş. Ben filan kızı seviyorum. Anne demiş ki oğlum demiş hani tabii söylemekte de zorlanıyor. Yani kız sağlam kız demiş yani. Sana niye versinler ki? Ay. Şimdi bunu anne vermiyor yani. Daha evet. gönül gitmemiş bakalım ama kızı almış tabii çocuk sonunda. Evet. Mesela şu. Yani e, anne baba sizin bahsettiğiniz kültür boyutundan çevrenin etkisiyle öğrendiği şeyle kendi çocuğunu sevemiyor. Kendi evet. çocuğu arasına perde koymuş. Evet. Arada sanki böyle yorgana sarılmış çocuğu sevmek gibi, okşamak gibi bir şey yani bu. Evet. O bakımdan Evet. bence bundan kurtulmak lazım evet. yani ya o çocuğunun potansiyelini artık gör yani o çıkar o gözündeki gözlüğü ondan sonra e, o potansiyeli gör e, orada cevherlerin neler olabileceğini gör ben ne annelerde de tanıyorum tabi çok olumlu anneler de var evet. e, bu anlamda çocuğu için böyle babası terk etmiş oluyor geçenlerde öyle bir telefonla konuştuk o anneye hayran oldum dedim keşke bütün anneler yani senin yaptığını yüzde ellisini yapsalar Ay ne güzel. Yani kadıncağız <gülüyor> evet. çocuğunun parası yok. Tamam hocam? He. Ee, Tekirdağ'da, Tekirdağ'ın bir ilçesinde yaşıyor. Hmm. Ondan sonra işte zorluyor, böyle sırtında götürüyor çocuğunu. Yani otobüse binecek paraları yok, işte tekelek sandalye alacak paraları falan yok. Ee, işte böyle bir şartlarda çocuğunu okula götürüyor, götürüyor. şimdi çok da başarılı bir çocuk maşallah yani şimdi Ay. sınavlarda filan da çok iyi notlar alıyor, evet. ee, şimdi hem okulun hem gittiği dershanenin gurur, medar, haline gelmiş, filan o anlamda böyle yemeyip çocuğunu okutuyor yani, bu anlamda evet. şimdi bu anneyi görünce de insan diyorsun ki tamam bu aslında bir sanat eseri miydi, dünyaya bir eser hediye ediyor diyorsunuz ya yani insanlık Doğru. adına, Muhteşem bir şey yani. Doğru. Değerli izleyenler, ee, bundan yıllar önce e, Lokman eve ayva bu İstanbul Belediyesi'nde e, o grubun başındayken benden bir konuşma istedi. Bak ben bu alanım değil falan filan diye böyle konuşurken neyse e, biliyorsunuz Lotman'a kolay kolay bırakmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ve ne fecede hocam bir şey des... var demişti sen yani, söyleme. Yani, Ütük vardı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Bırakmazmış>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Biz konuşa konuşa neticede şuna geldik ki benim e, özürlü ailelere bir konuşma yapmam lazım ve konuşmanın özündeki temel cümle şu olacak. Canda özür yoktur. Evet. Ve e, bizim lokmanla dostluğumuzun temelinde bu var. Bir can başka bir cana merhaba dediği andan itibaren özürlü kavramı kaybolur zaten. Çünkü biz gözümüz değiliz, biz kulağımız değiliz, biz elimiz kolumuz değiliz, biz canız evet. ve anne o kültürün verdiği gözlüğü çıkarıp bir can başka bir cana bakıyor durumuna geçtiği andan itibaren bambaşka bir melodi çıkacak ortaya inanılmaz bir inanılmaz bir tıslım ortaya çıkıyor hocam ya yani bu can değildir olmaz eee canda özür yoktur kavramını keşke böyle bir hissedebilsek var ya müthiş bir şey bu. Her türlü farklılığı, her türlü işte siz falanlıktansınız, biz falanlıktanız. Siz zenginsiniz, biz fakiriz. Siz şöylesiniz, biz böyleyiz. Bunların hepsinin ne kadar önemsi olduğu o kadar çok ortaya çıkıyor ki. Evet. Lokmancığım, can kavramını eğer anlayabilecekse bu toplumdan daha iyi, daha hazır bir toplum düşünemiyorum ben. aynı. Yani bunu dışarıya gittiğin zaman Avrupa'da, Batı'da tabii, tabii, tabii. kolay kolay anlatamazsın. Tabii. Ama 11. 12. 13. asırda bir aydınlanma devri gelmiş geçmiş bu toplumda. Ondan dolayı can dediğin zaman e, bu toplum bir şey anlıyor. Evet. Yani sadece aklıyla değil gönlüyle anlıyor, Aynen. yüreğiyle anlıyor. Aynen. O bakımdan sizin bu eğitim engel tanımaz programının bence her ailede... Her öğretmenin kalbinde bir yer bulacağını düşünüyor evet. esas itibariyle. Evet hocam. Ee, ve bu çok hayli bir yolculuk olacak ama bütün bu yolculuk içerisinde senin iç çocuğuna merhaba demiş olman ve onu yalnız bırakmaman beni çok etkiliyor. Gerçek gücün kaynağına ulaşmışsın gibime geliyor. E, Valla şimdi hocam iç çocuk falan değil <gülüyor> ben bizim ilk oğlumuzu bekliyoruz. Evet. Eee ay falan olmuş. Evet. Şimdi eee eşimde iştah kesikliği falan oldu. Dedim ki ben eşime ya dedim ben dedim şey yapayım senelik izdim alayım da sana bakayım biraz dedim yani hayatım hela. Evet. Ondan sonra eşim diyor ki senelik almana gerek yok 7 aylık al yeter diyor. Ah <gülüyor> canım. Buradan e, sevgili Lokman Ayva'nın ailesine, eşine de bir salam gönderiyoruz. Aynen. Değerli izleyenler, bugünkü konuğumuz Lokman Ayva'ydı. Şimdi tahmin ediyorum, daha iyi anlıyorsunuz. Neden benim gönlümde böyle sıcacık bir yeri var, neden bir halk bilgisi olarak onu görüyorum. İnşallah dostluğumuz uzun süre devam eder ve Lokman'cığım inşallah... Bu ülkeye uzun süre hizmet etmeye devam edersin. İnşallah. İnşallah. Geldiğin için teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben de çok çok teşekkür ederim hocam. Her zaman olduğu gibi istifade ediyoruz. Siz bizi olumlu anlamda motive ediyorsunuz ve çok mutlu oluyoruz. Sizle oldukça yaptığımız işlerle, olumlu işlerle iftihar ediyoruz. Yapmadıklarımızı söylemeye cesaret edemeyip onları düzeltmeye çalışıyoruz. <gülüyor> çok sağ olun. Seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Değerli izleyenler, önümüzdeki hafta birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.